İslami Durgunluğu, İslami Harekete Dönüştüren Şuur, Uhuvvet, Özcan Yıldırım. Hisleri ölen bir topluluktan ne beklenebilir ki? Anestezi verilen bir uzvu koparsanız, kalan beden ne hissedebilir ki? Pahayla kıyas edilmeyen uzvun koparılışına seyirci kalan fertten kim çekinir korkar ki? Esarete bağlı kardeşinin, o bağın acısını çeken ailenin, Sessiz çığlıklarını nasıl hissedebilir ki? Kendi ruh dengesini kaybetmiş, hissiyat zerrelerini hayatın habis akışına saçan, kalbiyle bedeni, dilini harfiyen inkar eden, boş vermişliğin doruğunda kilukal yapandan ne beklenebilir ki? Biz uhuvetin neresindeyiz kardeşim? Kaç defa bunun hesabını yaptık? Yoksa ticari kâr zarar hesabını buna takdim mi ettik? Kafirler mallarını son raddesine kadar gözünü kırpmadan saçarken biz infak yerine nifak mı yaptık? Kardeşlik duygusunu nedenle hissettik? Hedefimiz cennetken birbirimize mi düştük? Haset, kin, çıkar çatışması döngüsünde mehteran takımı misali iki ileri bir geri yaparak mı hedefi kilitlendik? Kaç defa kendi nefislerimizi ayaklar altına alıp, kendini kınayan nefse yemin ederim dedik, yoksa öncekilerin düştüğü tuzaklara göz kırpar mı olduk? Her yaşanan olumsuzluğa göğüs germek, kardeşimizi hamletmek yerine suçlayıcı mı olduk? Nefislerimizin savcısı olmak yerine hararetli bir avukatı mı olduk? Nerede okuduğumuz ancak müminler kardeştir ayeti onu kendi vadimize çekmeye nedenli çekinir olduk kardeşim Ahiret yolunun yakıtı olması gerekirken yolun kasisleri olmuş uhuveti tedavi etmemiz gerekiyor kardeşim O hemen yanı başımızda sadece samimi duygularındaki bakışları ona doğru <gülüyor> ona doğru çevirmen yeterli Uhuvetin olduğu vadiye gitmeye var mısın kardeşim Giriş. Kulların kalplerini birbirine ısındıran, bu nimetiyle kardeş olmalarını sağlayan, onların kalplerinden kini çekip çıkaran, dünya ve ahirette birer kardeş kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, kardeşliği kendi cehdi gayretiyle tesis etmeye bir ömür adayan Nebiye, sallallahu aleyhi ve sellem, Pak ailesine, ashabına ve onlara söz, fiil, adalet ve ihsan üzere tabi olanların üzerine olsun. Bugün toplumun kendi çıkarlarının horoz dövüşü yaptığı, rüvey bidaların cirit atıp insanları küfre sürüklediği, Müslümanlara yumuşak güçle, ılımlı maskelerle yoğun baskı yapıldığı seküler bir hayatın içindeyiz. Bu vakada ayakta kalıp sebat etmek için gerekli olanlar yapılmazsa, birçoklarının ısırıldığı yerden bizlerin de ısırılması kaçınılmazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Bu oldukça zor görünen bir durumdur. Zira avucundaki koru bırakan imanı bırakmış olacak, İmana sarılsa bu da kendi nefsini fiziki manada yaralayacaktır. Demek oluyor ki, iman eden bir kimsenin bu zamanda fedakarlık yapmaktan, elini taşın altına koymaktan başka bir çaresi yoktur. Tüm bu zorlukları hamleden bizler, kendi kontrolümüzü yapmalı, alışılagelmiş, lakin uygulamakta, sürekli tevakkuf edilen kavramları benliğimizde yenilemeliyiz. İslam'ın sancağını yükseklere taşıyan enerji bazı mevhumların zihinlerinde doğru tasavvur edilmesinden ileri gelir. Bu kavramların doğru tasavvur edilmesi demek modernistlerin sekülerizmi kendisine şiar edinen kitap yüklü merkeplerin aksine vakaya, rasul, sahabe, selef anlayışıyla bakmaktır. Bizler Herhangi bir kavramı ele aldığımızda bu kavramın altını dolduran birçok ayet ve hadisin olduğunu görürüz. Bu kavram zihinlerde canlı tutulsun ki bu dönemde sebatı sayıklayan bizlerin düşünceleri bizlere dayatılan fikirlerden bağımsız hale gelsin. Bu bağlamda bir cemai yapılanmanın temel harcı olan uhuvvet kavramını ele alabiliriz. Uhuvvet, kardeşlik, bir ferdin herhangi bir cemaat içinde bulundukça diri tutabileceği bir kavramdır. Bencil olan, sosyallikten ve ümmet şuurundan yoksun olan, kendi egosunu her şeye takdim eden bir kimse, bu mevhumu yüreğine satır satır yazacağı yerde suyun üzerine yazan kimse olmuştur. Uhuvet şuuru, bir topluluğun cemaatin gönüllerinde tesis etmesi gereken bir olgudur. Bu şuur, fertlerin arasında kökleşmesi halinde, iç döngünün sağlamlaşmasını, buradan hareketle dış tehlikelere karşı da kalkan oluşmasını sağlar. Bugün dillerde olsa da, fiillerde mecbur bırakılan yitik bir şuurdur uhuvvet. Uhuvvet, müminlerin birbirlerine, bünyanın marsus ilkesiyle kenetlendiği olgu, müminlerin arasında dönen bir ruh, ümmetin ezalarla dolu yolda ihtiyaç duyduğu Sürekli tecdit ve tedariki gerekli olan mevhum. Müstebit kafirlerin leş kargaları gibi üşüştüğü, İslam ümmetindeki müzmin maraz, uhuvvet, zihinlerdeki bencillik prangalarını ilmek ilmek parçalayan, enerji yığını, kökü sevgi ve muhabbet, gövdesi iyilik ve takva üzere yardımlaşma, meyvesi de, Allah'ın, subhanehu ve Taala yardımı olan bir ağacın kalplere, zihinlere kök salmasının adıdır. Evet, uhuvete dair söylenecek çoktur. Fakat kalemlerin ciltlerce kitaba denk gelecek şekilde oynaması, derslerde ve vaazlarda anlık duygulanmalar bunu asla köklü olarak canlandırmayacaktır. Bilakis bunu canlandıracak olan samimiyet ve dert edinmedir. Burada uhuvete dair serdedeceğimiz edeceğimiz sözler hatırlatma babında olacaktır inşallah. Uhuvet, imanın gereğidir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. Müslim Vahyin rehberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti imana bağlamıştır. Konunun önemine binaen uzunca mukaddimeler yerine Cevamiül Kelim sahibi, Rasul, tek cümlede bir saatlik mukaddimeye tekabül edecek bir giriş yapıyor. Biz ortamlarda nasihat mevizede bulunurken veya kardeşimizi ikaz ederken incinmesin, kırılmasın, gücenmesin diye konunun İslam'daki yeri zararlarını neredeyse bir ders oturumuna sığdıracak kadar uzatırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek bir cümleyle meselenin önemini bitiriyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman cennet kapısının anahtarı ve vizesidir. İmanı elde eden cennet ve nimetlerine kavuşacak, küfrün bohranlarında boğulan, depreşense cehennemin sonu bilinmez vadilerinde çığlık çığlığa ceremesini çekecektir. Bu bir şarttır. Tıpkı dünyevi herhangi bir meselenin şartı olduğu gibi. Hadisin devamı bu şartın iman olduğunu bildirmektedir. Buradan hareketle kişinin imanının oluşabilmesi için gerekli bir takım azıklara ihtiyacı vardır. Bu anlayışa destek mahiyetinde olan bir takım azıklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bireyin imanını oluşturacak en önemli amillerden birinin kardeşlik hukuku olduğunu belirtmiştir. Yani kardeşlik hukuku imana, iman da cennete götürür. Zaten mümini sevmeyen, nefret eden, ondan biri olan, buna mukabil kafirlerle dost olan, onlara daha çok sevgi gösteren, iman dolu kalbini telef etmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, Yahut akrabaları da olsa, Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruhla da onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Mücadele 22 Allah subhanehu ve Teala ayette bu durumun muhal olduğunu net bir şekilde belirtmiştir. Ardından kalplerine iman yazılanların bunlar olduğunu söylemiş ve cennetin anahtarını da yine buna bağlamıştır. Buna binaen bir kardeşimizi imanından dolayı sevmek, İmanın gereği ise bunu kalbimize, yüreğimize, duygularımıza yüklemeliyiz. Bu yükleyiş, bizleri kardeşlik hukukunu ayakta tutacak işleri yapmaya itmelidir. Sizden biriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Müttefekûn Aleyh Hadis, mümin olmanın sağlamasını bizlere öğretmektedir. Yani biz kendi nefsimiz için dünyevi ve uhrevi isteklerimizi, beklentilerimizi kardeşimiz için de istemezsek, imanımızın kemale ulaşmayacağını bilmeliyiz. Bugün kendi dünyevi arzularımıza ulaşmak için çabanın en üstününü gösterirken, kardeşimizin hacetini hissettiği bir durumu ikincil meselemiz yapıyorsak, bir bedenin uzvu olduğumuzu yalanlamış oluruz dünyevi hırs ve ihtiraslarımızın zerre miskalini kardeşimiz için istemiyor, haset ve kin dolu benliğimizin tezahürlerini sergiliyorsak, bu iman dairesinin hangi kapısından gireceğiz? Kardeşliği diline dolayıp, şahsi bir takım sorunları, problemleri içsel maras haline getiren bir kimse, bunları haset haline getirip, hayatın tüm alanına yansıtarak bu şuurun oluşmamasına, ne de büyük katkıda bulunur. Ben bu kişiyle bir arada bulunmam, bu kişi bana şöyle şöyle yaptı, bana zulmetti gibi cümleleri sarf ederek karşı karşıya dahi gelmemek için cambazlık yapan bir kimsenin uhuvveti nedenle idrak ettiği bellidir. Konu itikada, İslami harekete gelince mangalda kül bırakmayan, herkesi cebinden çıkaran nice kimseler, atom zerreciklerinden, çevresini tahrip edeceği bir atom bombası üretmiştir. Durumu öyle bir hale getirirler ki, kardeşi hakkında her gördüğünü katlarca sayılarla çarparak, kalplerine haset oklarını göndermişler, her rüzgarı da aleyhine zanneder hale gelmişlerdir. Halbuki asıl kardeşlik, kardeşinde görülen hasleti bir ve üstü rakamlarla çarpıp yorumlamak, suizan yapmak değil, yutan elemanı olan sıfırla çarpıp o zanlı ortadan kaldırma eylemini gerçekleştirmektir. Uhuvvet imanın gereği ise sahada hareket eden kimselerin bu azığının sürekli olması gerekir. Allah subhanehu ve Teala bizleri uhuvvet şuuruyla yoğrulan her daim bunu ihya eden kullarından kılsın. Amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.